Yok yere Gittin Canımın içidin Sevdam Göz Bebeğim Hazana Uydun Beni Niye Vurdun Aşkım Aşk Çiçeğim Yok Yeri Gittin Canımın içidin Sevdam Göz Bebeğim Çiçekim Yok yere gittin canımın içindin Sevdam göz bebeğim Hazan oydu beni niye aradın Aşkım aşk Sonunu bile bile sana deli oldum Bak içime sine sine kollarına geldim Bak kıskanan olur sen onları bırak elin yok yere gittin canımın içidin sevdam göz bebeğim hazana uydun beni niye vardın aşkım aşk teyim yok yere gittin canımın içidin sevdam göz bebeğim Aşkım, aşk çiçeğim Yok yere gittin canımın içidin Sevdam göz bebeğim Hazan oydu beni niye aradın Aşkım, aşk çiçeğim. Sonunu bile bile sana deli oldu Bak içime sine sine kollarına geldim bak Kıskanan ol. sen onları bırak ele ina. Yok yere gittin canımın içidin sevdam göz bebeğim Hazana uydun beni niye vurdun aşkım aşk çiçeğim Yok yere gittin canımın içidin sevdam göz bebeğim hazana uydun bedeniye vurdun aşkım, aşkım. aşk çiçeği yok yere gittin canımın içidin sevdam göz bebeğim hazan Sonunu bile bile sana deli oldum bak içime sine kollarına geldim bak Kıskanan olur sen onları bırak ele inat.